<gülüyor> Alhamdulillah, rahmetullahi ve salatü sallam, ﷺ ve ﷺin aleyhisselam ve ﷺin ve ﷺin ve ﷺin aleyhisselam ve ﷺin aleyhisselam ve ﷺin ve ve ﷺin ve ﷺin aleyhisselam ve ve ve hem suresinden birkaç ayet göreceğiz, hem de tekrar ayetin surenin baş tarafına görüp orada el kitap, el-Kur'an ve Kur'an teyimleri üzerinde kurmaya çalışacağız. Bundan bir önceki dersimizde Allah'ın Mesuf Aleyhisselam'ı nasıl kendisi için seçtiğini, içtiba ettiğini, içtiba Arapça'da suyu bir gölette toplamak demektir. İnsanlar içerisinde de bazılarını Allah'ın değerleyip toparlaması, bir araya getirmesini ne diyoruz? İçtiba diyoruz. İşte Allah böylece seni seçer. Aynı zamanda sürekli seçer anlamındadır. Seni bugün peygamber ama elinden onu alıcı değildir. Dünya makamları ve görevleri büyükler tarafından sermaye sahipleri tarafından verilir. Ama belli bir süre sonra keyflerine, borçlarına gitmeyen bir şey olduğu zaman ne yaparlar? O dünyalık mansık ve makamdan sizi veya birlerini alırlar aşağı indirler. Bir zamanlar yükseltirler insanları, seçerler, yere getirirler, sonra da onları yerin dibine geçirirler. Öyle. Onun için kelimesi en güzeli bir araya en güzel şekilde getirir. En güzelleri, en hayırlı bir şekilde bir araya derleyip tutarlarlar. Onun için peygamberler mücteba oluşları da buradan Mücteba, seçkin insan olmaları Deniz abbin işte böylece seçer. Ne olur? Nebi ve Rasulallah seçer. Ve sana ahakif, <gülüyor> hadiselerin, olayların, rüyaların, vakaların tebirini gerçek anında açıklanışını öğretir. Ve <gülüyor> وَيُعَلِّمُكَ Allah sana öğretir. Allah'ın öğretmesi vahil iledir. Ve nimetini sana tamamlar, ve ayrıca baban Yakup ve onun aile olan evlatları olan kimselere de daha önce baban İbrahim ve İshak hakkında da nimetini tanımladığı gibi gerçekten senin Rabbin alim ve hakim şimdi burada alim ve hakim kelimesi geçiyor i̇şte herkesin elinde Kur'an-ı Kerim olursa bunu rahatlıkla görür ayetin sonunda, altıncı ayetin sonunda alim ve hakim ifadesi geçer. Şimdi allah Teala gerçekten öyle bir e, hikmetle, öyle bir e, üslupla, öyle bir uygunlukla, tövkalara bir biçimde Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği kelimeleri, hükümleri, meseleleri birbirine uygun, birbirini anlatan, birbirini açan, birbirini tefsir eden şekilde zikrediyor. Burada allah Teala ayetin baş tarafındadır ki وَيُعَلِّمُكَ Ve sana öğretir, öğretecek. Burada ayette ilk geçen ve Allah'ın sıfatlarına birisine delalet eden nedir? Talim. Peygamberlere ve insanlara öğretmesi sıfatı. Dolayısıyla ayetin bitiminde hikmet kelimesi, hakim kelimesinden önce de değil mi? Hakim, Allah'ın isimlerinden birisindir. Ondan önce alim zikretti. Neden? Ayetler ilk önce geçen sıfat ilim sıfatı olduğu için Allah'ın bir sıfatını izah ederken önce ilim sıfatının alim olduğunu zikretti. Ayet ardından hakim oluşunu zikretti. Demek ki Allahu Teala ilmini önce hatırlatıyor. Peygamberlere verdiği şey Allah'ın ilmi ve yuallimukar. Onun için ben kıssaları anlatırken kıssaların mitolojik olduğunu, temsili olduğunu, söyleyenlerin kafir olduğunu söylemiştim. Bunu, evet, bunu açıkça söylüyorum. Bunlar kafirdir. Niçin kafirdir? Allah'ın indirmiş olduğu ilme temsil sadece olmadığı halde bu kabulmuş gibi anlatma denildiği için. Dolayısıyla bunlar Allah'ın ilmine Allah'ın hak dediğine el-kasasul hak el-kasasul hak hak olan anlatım diyor Allah. Bunlar hak olan anlatımı temsili olan anlatım. Sembolik anlatım diyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Allah itham ediliyor ve Kur'an'a inanma gerçeği kökünden silinip gidiyor. Kur'an sadece tarihsel bir metin, tarihsel bir vaka, belki de Muhammed'in yazdığıdır diyeceklerdir ama, henüz ona cesaret edemiyorlar, ileride onu da açıklayacaklar. Bekleyin, burada çıkacaklar. O Müslüman, yeni insanlar o muzeyebilecek. <gülüyor> Bu münasebetle dedik ki, ayetin içinde ilk önce ilim sıfatı geçtiği için Allah Kur'an-ı Kerim'de isimlerini, sıfatlarını bize bu şekilde ikişer ikişer anlatır. Gafur-u Alimun Hakim. Ha? Yusuf Aleyhisselam da öyle söylüyor. Beni diyor yeryüzünün hazinelerinin üzerinde sorumlu kıl, onun hakimi, müdebbiri kıl, inni hafîzun alîm. Önce heps sıfatını zikrediyor. Biz Allah'ın kelamını anlayacağız ya. Yani herkes Allah'ın Kur'an'ını anlamaktan söz ediyor. Kur'an'ı anlamak. Ama nasıl bir anlamak? Peygamberlerin ahlakını, rehbiyetini, peygamberlere iman eden salih insanların yaşayışlarını, amellerini hiçe sayarak böyle bir anlayış Kur'an anlamaktır. Neden öyle söylüyordu Yusuf Aleyhisselam? Ben yani öyle söyledi Önce ilmini zikretmedi de قال اجعلني على خزائن الارض انني حفيظun alim. Niye böyle söyledi? Hıfz etme, korumayı neden ilimden önce zikretti Yusuf Aleyhisselam? İspatı ortadaydı ya. Firavun'un kadınları işte bu Aziz'in hanımları, kızları, cariyeleri, hizmetçileri. Her birisi ayrı ayrı Yusuf'a aşık olmuştu o Aziz'in sarayını ileri gelen kadınları, şehirin aristokrat hanımları, her birisi Yusuf'a haşa ki bu insan olsun, bu ancak kerim bir melektir diyorlardı. Ve o insan, kendisine o iyilikte bulunan, kendisini hapisten çıkaran ve hakikati öğrendikten sonra onu istediği şekilde serbest bırakan o yönetici kişinin hanesinde sarayında hiçbir hıyanet yapmamıştı. Onun için hep edici anlamında, koruyucu, emaneti koruyucu anlamında sadık ve güvenilir anlamda olan bir sıfat kullanıyordu. İnni hafizun, sonra inni alimun dedi. Ben önce hafizim diyor. Çok hafz Emaneti çok koruyucuyum. Ve sonra da alimim. Çok bilgi sahibi. Neye dayanarak bunu söylüyor? Çünkü diyor ya ayet ki bu kezalike yectebike rabbuko ve yuallimuke tevile lehdif sana Allah öğretiyor. İşte orada Yusuf aleyhisselam ben önce alim sonra hafizim demedi. Kusura bakmayacaksınız. Bir adam ben iyi biliyorum. Ben bu işi en iyi yapanım dediği zaman o adamdan korkun. O adamın o işi iyi bildiği güvenilir olmasından sonra gelir. Eğer o insan güvenilir insan ise o insan ilmi de korur, o insana emanet edilen şeyde o insan korur. Ama o insanda emanet ve emin olmak yok ise o insanı ilmine güvenilir. Açıkçası o insanı ilmine güvenmeyeceksiniz. Allah bize öğretiyor ya biz Allah, Allah'ın öğrettiğini nasıl anlayacağız? Kitabındaki bu üslup özelliklerini belahat kanunlarını öğrenerek, görerek ve peygamber bir sözü söylediği zaman niçin bir sözü diğerinden önce söylemiş? Niçin bir, bir şey diğerinden sonra söylemiş? Değil mi? Niçin bir sıfatı öne almış, öbür sıfatı ondan sonra zikretmiş? Neden? Sebep ne? Bunlar anlamsız değildir. Allahu Teala her şeyi bir fazilet derecesi içinde yaratmıştır. İnsanlar hepsi insan. Ama kiminin boyu, kiminin rengi, kiminin biçimi, diğerinden farklı. Ve insanların güzellikleri de farklı. Niye? E Allah'ın bu kudretle olduğu bilinsin Bu kudreti ne delalet ettiği için. Ve Allah bir şeyi o kadar güzel şey şeyler haline getirmeye kadirdir ki işte en güzel misali insanlar, bitkiler, çiçekler. Yani bir tek şeyi milyarlarca, trilyonlarca Belki sonsuza kadar, Allah'ın bildiği kadar, şekilde güzel ve aynı fiziksel yapıda yaratmaya Allah-u Teala kadir ve kudreti kudret buna yeter. İşte insan Allah'ın böyle bir ayeti. Herkesin mayası bir ama biçimleri, şekilleri, renkleri ayrı ayrı. Neden? Allah bir şey ispat etmek istiyor. Allah ayetlerini böyle insanlara göstermek istiyor bunun için. Ve peygamberlerde, işte Allah'ın kullandığı ayetler, mesela bir şey bir diğerinden önce zikrediyor, bunda hikmeti anlayacaksınız. Ayetten okuduğunuz zaman, Allah neden önce kitabı zikretti, neden sonra kitabı zikretti, neden sonra hikmeti zikretti? Veya neden efendim önce hükmü zikretti, sonra nübüvveti zikretti? Onları düşüneceksiniz ve anlamaya çalışacaksınız Allah bir şeyi bir şeyden fazileti olmadığı sürece önde zikretmez. De? Mesela İyyake na'budu ve İyyake ayetin ilk başında. Fatiha suresinde ilk zikret bir şey nedir? Elhamdülillah. Kalpisi. Şükürden. Eşkürulillahi geçmiyor. Elhamdülillah. diye. Rabbil alamin. Errahman. Şimdi önce hamd'ı oraya Yani sen Rabbul Alemin Er-Rahman Er-Rahim olduğunu inanıyorsan ve bunu kabul etmişsen, hamd önde olacak amellerde. Değil mi? İman ve itikakta hamd önde olacak. Hamd öyle bir şeydir ki sen onu amelde, zahirde ortaya koymasan bile Allah tarafından var olup olmadığı bilinen şeydir. Amel olmadan bile olması gereken şeydir. Dolayısıyla hamd, şükürden öncedir. Neden öncedir? Çünkü şükür yapılırsa, yani kısmen hamdın içerisine girer. Ama hamd yapılmazsa, Allah'a hamd edilmesi şükür de eda edilmiştir. Anlaşıldı mı? Ham onun için Allah'ı tenzik etmek olduğu için, halis akidenin aslı ve temeli olduğu için, Elhamdülillahi Rabbil alemin, alemlerin rabbi olan Allah. Ondan sonra sıfatlara geliyor Allah'ın. Nârikiyâdîn geliyor. Dolayısıyla insan neden bir şeyin Kur'an'da önce olduğunu çok iyi düşünmek zorunda, anlamsız şekilde veya hiçbir anlam ifade etmeden, hiçbir mesaj taşımadan öncelikli, sonralikli, zikredilmişli diye anlamak yanlıştır. Bunu idrakinde olacağız. Evet. Estağfurullah Bismillahirrahmanirrahim. Lâkade câne fi yûs ve kuvvete ayâtun lis ve kardeşlerinde bu da lakadın an kasem olduğunu söyleyenler var Yani kasem olsun ki bazılar diyor ki vav geldiği zaman kasemdir. bazılar diyorlar ki orada tekit için zikredilmiştir. لَقَدْ كَانَ فِي Yusuf وَدْهِ آيَاتٌ لِسَاِلٍ Şimdi Yusuf ve kardeşlerinde لِسَّاِلِينَ sa'il kelimesi Arapçada öğrenmek için soran kimse anlamında, burada mı? Ama sahibi sual etmek. Var ya sual etmek diyoruz ya. İşte o kökten kaynaklanıyor. İsmi fayet. Sual edenler, soranlar için ayetler vardır. Bir tek ayet değil. Dikkat ederseniz ayetler vardır. Neydi Yusuf aleyhisselam ve Kardeşlerin kıssası göreceğiz. Hepinizi bildiğim ta olayın başından sonuna kadar bu kıssa içerisinde geçen her şey bilim ve hikmet öğrenmek isteyenler için Allah'ın ayetleridir. Şimdi allah Teala diyor? وَمَنْ اَذْلَمُ مِنْ, مَنْ ''Niftera alellahi keziben ev kezbebe bi'ayatihi'' ''Allah'a iftira atan ve ayetlerinin yalan olduğunu söyleyenden daha zalim kim olabilir?'' Kur'an kıssaları sembolik ve gerçek değilse, Allah niçin bu kıssada sual edenler için ayetler vardır diyor ve ayetleri de yalan olduğunu söyleyenlere Allah Teala ne diyor? Omen azlam yani kim daha zalim? Yani Allah'ın ayetlerine zulmedenler gerçek iken gerçek olmadığını bir şeyin gerçek olmadığını söylemek o şeyin gerçek adına söylemiş olan bir yalan olduğunu ifade etmektir. Dolayısıyla layık ayette onlara bir cevap oluyor ve Allah'ın ayetlerini yayınlar. Sen Yusuf kıssasındaki şey sembolik dedi, dediğin zaman, bu ayetteki onların kıssalarında Yusuf ve kardeşlerinde, insanlar için ayetler, ibretler vardır meselesinde, ne diyorsun? Ben Allah'ın bu ayetler vardır demesini kabul etmiyorum diyorsun da. Bu ayetin içindeki bu cümleyi çıkarmak gerekiyor. Niye? Çünkü artık bizim için ayet olmasının önemi kalmamıştır. Niye? Ayet olması Allah'ın ilminden olmasıdır. Allah'ın ilmine olmasaydı ayet olmazdı. Burası anlaşıldı. mı? Dolayısıyla bu dersimizde ileriki derslerimizde Buna geniş şekilde yer vereceğiz. O ayetler zaten gelecek. Uzunca değinmiyorum. Hangi ayetler vardır? Bakın, manet Allah'ın ayetidir. Namusunu hüfs etmek korumak, insanlara iftira etmek, adalet üzere olmak, ne babaya saygı, kardeş hakkını koruma, gibi buna benzer çok ayetler vardır. İnsanları davet ederken. Önce tevhide davet etmek. Üspü Aleyhisselam'ın zindanda o insanlara anlatması gibi. Bu <gülüyor> yönetime geldiği zaman insanlara karşı nasıl muamelletmiş. Birçok ayetler var. Ha, mucize olarak da Resulullah için ayrı bir ayetti. Yavgiler diyorlar sorun bakalım. O Mısır'a girip de Mısır'da Sultan'dan adamı biliyor muydur bakalım? Size bir anlatsınlar. Yani biliyorsa Allah'ın peygamberi bunu söylüyorsa kendisine Allah'tan bir iyiliğin ve vahiy geldiğini söylüyor, o size bunu haber verir. Geliyorlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, diyorlar ki, bize Ardından tabi Yusuf Suresi diyor, ve Resulullah çağırıyor onları okuyor. Yahudiler bize de şahır. Yahudiler varmış, gezginlerlermiş, meskun Yahudiler Dolayısıyla Yahudilerle ilgili ayetlerin sonu Mekke'de güçtir. İlginçtir. Medine'de de indi. Mekke'de başlarıyla ilgili Sual edenler için ayetler vardır. Bunları hiç anlatmadıkları şeyleri hepsinin suresi hepsini anlatılır. Bu bakımdan kardeşleri ve Yusuf'ta ayetler vardır. Kim için? Sual öğrenenler için. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk yusuf ve ehûh İçerinin ilk hasesini anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Dediler ki Yusuf ve kardeşi Ahabu ile evine ne? Yüzükte kardeşi, babamıza daha çok sevgili. O, onları daha çok seviyor. Biz daha çok seviyor. Ve neyimiz? Bizde, ki en başımıza böyle yetimler topluluğuyuz. Yetimler sevilmek, kimselerin güruru Rus pekili, da. Kimisi 5 ile 10 veriyor, kisi hatta 45'e kadar olan grup deniyor. Burada müfessirler diyorlar ki, 5'lere 10 kişi olduğu için tokskalar 10'a kadar sayı demektir. 10 da dahil topluluğun adına arapça rusbe denilir. İnne anlayışı dala gerçekten babamız apaçık bir sapıklık. onları bile, bollarla ne yiyebiliyorlar? Tabi burada sapıklık anlamında bizim anlattığımız Türkçe sapıklık mıdır? dediğimiz zaman birçok şey içine girer. Adli sapıklık, ahlaki sapıklık, cinsel sapıklık, bilmiyoruz ne ne ne. Bunlar girer. Şimdi bunlar mı kastetmiştir acaba oğulları babalar için? Hayır. Yani bunların diğer ıı, oluşundan ötürü şaşkın içerisinde olduğunu, nasıl yapması gerektiğini kendi kıymet bilmiyor da, o iki çocuğa önem verdiği için, babalarını şaşırmış bir insan olarak sıfatlandırmaktırıyorlar. Anlıyoruz ki Yusuf Aleyhisselam, ıı, Yahuaselam Yusuf da karşı işte bahodî kaynaklarında ben, ben ben, e, da var tabi mümin diye ben yemin ben Meryem anlıyorum tabi kelimesi Arapça İbranice de üç terim kelime biz ondan da çok sevseydik adamlar kıskanıyorlar bunu denilir ki müfredler işte onların anlayışı farklıydı. Daha anneleri ölünce Yusuf as-salamın In annesi, İnyamın annesi, teyzelerini aldı. Denir teyzeleriyle yer es-salam bilemiyoruz artık gerçekten Allah bilir. Onlar kontrol kırıyorlar diyorlar ki, oktülü Yusuf'ün tarafı ardından Yahüma zayıf. Bak kardeşleri diyor ki, Yusuf'u öldürmüş. Aralarında kırıp istişare yapıyorlar öldürildiğini. Onu öyle bir yere atın ki ne bir toprağa öyle bir araziye götürün, ki artık babanızın babanızın e, yüzünün önünden önünde bakacağı göreceği kimse kalmazsınız sadece siz babanızın önünde olursunuz Biz artık size önem verir. İşte buradan görürüz. Yusuf aleyhisselam adaleti o çocuklar arasındaki ayrımı zulmenli taçak diye zulmetsin. O ağabanişlerinden dolayı Evlatları babasına günü değildi. Belki görmüyorlar. İki çocukta da daha çok. Olar ki onun açısını bana daha çok bakanek. Onlar da çocuk küçük yapmıyorlar. Babalarına karşı bir kontrolü yok. Bir hile tuzakları da yok. İkisiyle i̇şte, arkaçlık yapan insanlara, insanların onların daha çocuklarını sevmesi onlara ilgili bir haber. olan bir şeydir. Bunu gösteriyor bu çocuklara karşı. Çünkü henüz küçük, ilgilenenleri, değil mi? onlara daha çok merhamet ediyor. Ama öbürü babamız, neden bizi ilası diye kıskanıyorlar ve bu sırtlarına öbürü öldürerler. Ama neden Yusuf öldüren diyorlar? bunu öldürer diyorlar. İlginç. Dünya'nın peygamber olunca, Yusuf peygamber olursa, peygamber itidaya uğramayacak mı? İmtihanların en çetinle en şevula mı mı? Uğra bu imtihanlar geçe gece sınanıyor ve Allah önce peygamber sınıyor sonra benzerlerini sonra onların beni diyor ve burada Yusuf sınavıdan geçecek peygamber olduğu için Teala ilahi tabi maddesiyle öyle istiyor ve bu insanlar Yusuf'u öldürler diyor önce Yusuf'u hedef alır. <gülüyor> eğer Yusuf'u öldürürler ki ikinci hedefleri diğerleri yok edilecekler orada yok edip imha edince tamam diyor onumuza baş başa kaldırız çok sever Sıkışlığı gördünüz mü? Bunun miradiği tamamen salihin. Ondan sonra da nasıl olursun salih bir kalim olursunuz. Salih bir kalim nedir? Eczkin bir kalim olmak. Karınızda kavga yürmez veya babalarınız kaldığı zaman sadece aynı anne, anneden doğan kardeşmiş olur. Hemden doğan çocuklara yanlış olmaz. Bu insan nefsinin gerçekten ne kadar deniyi olduğunu, ne düşebileceği, düşebileceğini, ne kadar kötülük yapabileceğini gösteriyor. Kardeş de olsalar böyle fıtratlarını ve Adem Ailesi arasında ki kavga gibi. Kıskanıyor işte küçük kardeş, kardeşini ve seni öldüreceğim diyor. O da öldür diyor. Senin kendi günahını diye üstünden Tabii hani onun diyoruz. Sonra da öldürüyor. Kısa maağ, görmek istiyor. Kavga geliyor. İki kavga ediyor, Karganın birisi kaybediyor. Allah Allah diyor, bir adam olamadım. Ne kadar acizmiş. Karşıyı öldürdüm de diyor onu. ben ne diye göreceğim diyor. Dikaj arasında zaten kardeş kavraması, aynı babanın çocuklar arasında bir kap Nefis, ama da bu nefis olacak. Bu imtihan Allah mucac ya. İnsanlar kalırsa Allah imtihanı büyütüyor. Ve ben Peygamberin katil olan oğlunu çizgisinde yürüyorlar. Kimler Peygamberlere karşı mücadele edememiştir. Burada Yusuf'un kardeşleri böyle bir islahçılar, bu kardeşlerini yok etmek istiyor. Şimdi bazı tefsirlerde yeni modern, ilk yani bu günlerde çağımızda yazılan tefsirlerde deniliyor ki işte efendim Darwin'nin e, şey vardır, Selection dediği nazariyesi vardır, seçme, seçilme olayı. Yani tabiatta en uygun olanlar kalır. Güçlü olanlar, sağlıklı olanlar, e, ne yapar? Hayatta kalır, tabiat çarptalarına karşı mücadele eder, güçsüz olanlar, Tabiat şartlarına karşı mücadele edemezler ve yok olun giderler. Acaba buradaki salih kelimesi o anlamda diyor? Bu Arapların arapları ilgilendiğinin bir örneği ki de kavram bu şekilde üzerinde durulmaz. Dolayısıyla bizler böyle bir sıkıntıyı burada duymadığımız için daha çok Arap aleminde olan ifisiler salih kelimesinin o tabiatta kalabilen şeyin en eslah, en salih olduğunu, en yeterli şey olduğunu iddia ediyor ya Darwin. Mesela insan insanlar işte hayatta kalabilmişlerse kalması gerektiğini bildiği için kalmıştır işte bilmiyorum işte şöyle olmuştur böyle olmuştur. Yani o zaman atların falan olması lazım çünkü insan önce at olmuş sonra attan şeye dönüşmüş falan filan işte. Lazımarlar daha insana kadar dönüşerek gelmiş. O zaman atı kalması lazım. Yani bir dönemde atsa insan oradan sıçradı yeni bir halkaya intikal etti. O zaman onun kalması lazım. Onun bitmesi gerekirdi. Yani niye salih olmayan bu halka kaldı, kendisinin devamı olan insan, insan olarak yükseldi. Bunlar izahı zaten gerekmiyor. Tabi diyorlar ki onlardan bir tanesi, فَالَقَائِلُ minhum. O kardeşlerden bir tanesi dedi ki, la تَقْفُلُواۜ Sakın üstü bölünür. Bu kardeş kim? Müfessirler diyorlar ki, Mısır'da hani babamıza söz vermiştik ya, siz babanıza verdiğiniz sözden döndünüz, babam benim, beni affetmeyince bağışlamayacaklar veya hakkımda bir şey söylemeyecekler, ben buradan Allah bir hüküm ben Mısır'dan çıkmam deyip de, babasının yanına gitmeyen bir kardeşleri vardı ya, he? He, en büyükleri deniliyor, o kardeşleridir diyor müfesirler. Onlardan birisi dedi ki, oturmuşlar konuşuyorlar, bizi öldürecekler. Neki sırf öyle Ne yapmıştık öyle? Ve alquhüfi gıyabat el ''Cubb'' Jubb. Ne demektir? Araştırdın? Ne diye çevirmişler Kur'an filmi hallerinde? Kuyu kuyu, değil mi? Kuyu mu diyorlar? Kuyu değil. Kuyu değil, kuyu değil, diyelim ki şöyle çöl, çöl, tepe var, şurada mağara gibi tepenin altında veya kayalıkların altına bir boşluk iner, anlaşıldı mı? O boşluklara cüp denir. Hmm. Dere ama boşluk, o dağın içine doğru iner. Arap çöllerinde, bugün hala Arapistan'da cüp çoktur, inersiniz o cüp denilen şey aşağı doğru yavaş yavaş iner, tamam mı? Kim merdivenle aşağılara iner, kimde su olur. Suyunuzu böyle iner alırsınız oradan. orada. Oralarda yağmur suları falan yer altı suları birikir. Ancak burada bahsedilen şeyde bir şey daha zikrediliyor. Bir hayaatil cüb bir kuyu ama insanların elleriyle kazdıkları bir kuyu değil. Çünkü insanlar elleriyle kazdıkları bir kuyu olmuş olsa oraya Kur'an-ı Kerim ona bir ir der, bir ir, bir ir, değil mi? Kazıldığı için ona bir ir der. Bu kuyunun içerisinde veya işte bu cübün içerisinde neler var? Cepler var, cep, yere paralel, yeryüzünde paralel olarak oyulmuş cepler vardır. Bu kuyuların bir benzeri hala Konya'nın bir köyünde var. İniyorsunuz yukarıdan aşağı metrelerce, sonra o kuyunun yan duvarlar içerisinde o cüp, gayâbat denilen şey, gayâbe, çukurluk ve derinlik, mahzenler. O mahzenlerin bir tanesine indiriyorlar, yukarıdan Yusuf'u atıyorlar içine bırakıyorlar. Yoksa kuyunun dibinde falan değil. Anlatıcı tefsirlerde kuyunun dibinde su varmış da bilmiyorum ne varmış. Orada da taş varmışsa çıkmış, taşın üstünde durmuş. Yani e, sanki bana Hay İbni Yakazan kıssasını anlatıyorlar İbni Tüfeil'in masalı. Böyle şey mi olur? Gayabe, dehliz, insanların saklandığı, gizlendiği yer. Hatta bazen askeri amaçlarla yapılıyordu bunlar. Saklanmak için. Yusuf oraya şu bir şey. Yaltakit hu be'adu kuntum fa'ilin. Bakın öldürmeyin diyor. Öyle yapalım. Yusuf çıkamaz. Nasılsa o cübbün oradan geçen kervanlar, yolcular, seyreden kimseler olacak. Onlar orada demek ki bilinen maruf bir yer. İnsanların sürekli konakladığı kervanların geçtiği bir yer. Orada insanlar diyelim diyor. Onlar diyor ne yaparlar? يَلْتَقِتْهُ Onu tutar kaldırır. يَلْتَقِتْهُ almak demektir. Yere düşmüş olan bir şeyi almak demektir. Ha burada şu anlama gelebilir. Yusuf Aleyhisselam onları yukarıdan aşağı attılar mı? Bilemiyoruz. Veya Yusuf Aleyhisselam o gayabe, o dehlizlerin, çukurların içerisinden bir tanesindeydi. Oradan efendim hareket edeyim derken veya bakayım yukarıya derken acaba aşağı mı düştü? Onu bilmiyorsun. çünkü kelimesi düşmüş olan bir şeyin alınması demektir. Yani Yusuf'taki düşmüş, Yusuf'u oradan alalım. Şu anlama da geldi. Belki Yusuf'u orada bir hileyle, bir tuzakla ayağını kaydırıp düşürdüler. Yusuf düşürülmüş olduğu için iltikat kelimesi gelmiştir. Buran belirdir yani. Bakın lan, bizim Yusuf'un nasıl düştüğüne dair o kelime bize şey veriyor, fikir veriyor, düşünce veriyor. Atın diyor, onu ne yapar? Gelir, o kervantaki insanlar veya tüccarlar onu oradan alırlar. Bu planı kurdular. Kurdular planı. Geleirler şimdi babalarına. Babalarına ne diyorlar? Galu ya ebana Dediler ki ey babamız malike sana ne oluyor ya? Niye? Ne oluyor? La te'memna La te'memna Bize güvenliyorsun. Bize emniyet etmiyorsun, eski tabirle. Hı? Bize güvenmiyorsun. <gülüyor> ne için? Aler <gülüyor> Yusuf'a, Yusuf'un bize emanet edilmesine, bizimle beraber gelmesine, bize güvenmiyorsun. Niçin? inna لَهُ لَنَاسِحٌۜ Biz gerçekten onun için bir koruyucuyuz, ona iyi olanı yapıcıyız, onun hoşlandığı şeyi yapacağız ve onu esirgeriz, ona bir zarar gelmez. Şimdi demek ki o arada bir şey kayıp, o arada bir şeyi Allah zikretmiyor. Nedir o şey? Babalara dilek, baba biz işte gideceğiz, al yapacağız, Gülüyoruz şuraya gideceğiz falan, yaylaya falan daha ala gideceğiz gibi veya falan şöyle ala gideceğiz gibi. İşte Yusuf'u da de gönder. Gelsin gitsin işte o arada bir şeyler oluyor. Kur'an onu zikretmiyor. Ama bunlar ne yapacaklarını söylüyorlar. Nasih kelimesi Kur'an-ı Kerim'de müختلف anlamlara gelir. Nasih halis anlamındadır. Yani ben sana nasihatlar, nasahtu leke demek, ahlastu leke demektir. Sana ihlaslı davrandım. Sana ihlaslı olarak bir şey söyledim Bal, balın süzülmüşüne de nasih denilir Arapçada. Nasih, balın süzülmüşüne de aynı zamanda denir. O da biz ona nasihiz derken biz onu koruyucuyuz, onu seviyoruz, ona hiçbir kötülük yapmayız. Bize güven. Ama arkasında ne plan var? Götürüp Yusuf'u Bakın, hani Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetleri vardır diyor ya. Öyleyse kardeşim, birisi nasih olduğunu söylüyor ise, hani dedik ya, bir adam önce kendini övüyor ise, bir şeyleri bildiğini, bir şeye sahip olduğunu ortaya koyuyorsa, önce onun onunla ameliyat etmediğine bakılacak. Burada bunlar madem nasih kimselerdir, daha önce neden babalarına diyorlardı, sen onu bizden çok seviyorsun? Vallahi sen şaşkınsın sen sefahat içerisindesin diye babalarını daha önce neden kınadılar? Oradan da anlıyoruz ki bunların bu sözü doğru değil. Böyleyse insanların kendilerini tezkiye için kendilerinin düz olduklarını söylemeleri için kullandıkları ifadelerin birçoğunda gerçek olmayan şeyler yatar. Ama bazı şeyler doğrudur. Peygamberler diyor ki mesela biz size bunu söylemedik mi? Biz size şunu yapmadık mı? ''Biz sizden bir ücret istedik mi? Biz sizden para aldık mı?'' Ha, burada yaptıklarını söylüyor peygamberler, yapmadıklarını değil. Dolayısıyla bir insanın hayatına bulunmayan ve yapmamış olduğu bir şeyi, insanlar için güvence olarak, güvence belgesi olarak ileri sürmesi ve ortaya koyması, bu adamın içerisinde bir yalan ve hıyanet olduğunun delaletidir. Bakın lan Allahu Teala bize, insanları aslında tanımayı öğretiyor Nasıl öğretiyor? İşte bak ayetleri anlamakla öğretiyor. Tabii ki kardeşler ersilhu silhu mânlar, ne gönder? Gaden yarın yer ta veya la, yer ta Şimdi burada iki kelime kullan, birisi yer birisi yel'ab Yer ta nedir? Yanında bir oynamak var. Ha, yer taşıdır. Yani açılsın, rahatlasın, gönlü genişlesin, ferahlasın. Niye? Çünkü çöle gidecek, ata binecek, ok yarışını seyredecek, hayvanların avlanışını izleyecek, değil mi kardeşleri onu işte getiriyorlar? Onun için bir eğlence olacağı için orada diyor, bizimle gelir, güler, oynar, rahatlar, bir şeyler işte kazanır, sevilenir yani. Çölün havasından da istifade eder iyi olun onun için. Bak ne sürüyorlar dikkat ettiniz mi? Bu insanların tavrıları, bir şey diyorlar ki efendim, yani İslam'da psikoloji diye bir ilim yokmuş, kim bunu söylerse haindir. Yani il, nefs diye bir şey yokmuş. Kur'an ne için demiş? Peygamberle nasıl bir mücadele vermişler? Görüyorsunuz Hazreti Yusuf'un hayatındaki olayları. Önce biz diyor, babaların önce itham ediyorlar. Sonra söyledikleri şey, baba niye bize güveniyorsun? Kardeşimizi bizimle gönder. Biz çok ona nasihat edeceğiz, yani onu koruyucuyuz. Ona ihlasla sevgi besliyoruz. İkinci merhale. Üçüncü merhalede gönder, ama ne için? Onun çıkarlarını da seviyorlar. Bak bizim, bizimle beraber gönderirsen, şu şu çıkarları olur. Sen bizimle beraber olursan, bak şu şu çıkarların olur. Ha? Bak, şu şu menfaatlerin olur. Değişemiş yok. Bugün insanların yaptığı birçok şey böyle. Onu bizimle gönder. işte yarın böyle güler oynar, eğlenir, işte efendim, bir şeyler kazanır. Gençleşir veya işte büyük sıhat kazanır bedeni. Ve <gülüyor> inna lehu lehâfizun. Çok ilginç. Yalanı, bir başka yalandan önce söylediler. İki yalan. Ama önce hangi yalanı söylüyorlar? Onu çok sevdiklerini söylüyorlar. Dikkat edin, sizi çok sevdiğini söyleyen adamın davranışına bakınız. Sizi seviyormuş gibi olan adam, eğer şayet size Allah rızası için ihlasla bir şeyler yapmışsa ve bunun karşısında bir şeyler beklememişse, o zaman anlarsınız. Arkasından hafiz kelimesi geçiyor. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ ve gerçekten biz onu koruyucuyuz. Niye? Önce sevdiklerini söyleyerek babalarını aldatmaya çalışıyorlar. Onu beceremiyorlar. Bakıyorlar ki bu yetmiyor. Arkasında diyorlar ki biz onu koruruz. Bana bir zarar gelmez. Dikkat edin. Bak Kur'an nasıl öğretiyor bize. Merhale merhale insan benliğini, insan davranışlarını, insan psikolojisini anlatıyor. güveniyor ya babalara. Önce diyor, biz ona sağlıkla, şey, ihlasla bağlıyız, sevgiyle, onu seviyoruz, ardından biz onu koruyucuyuz. Neden bunu söylemek zorunda kalıyorlar? Madem kardeşiz, zaten sen beni ihlas sevmek zorundasın. Her beni koruyacaksın. Bu iki yalanı ardarda arda, arda İkisi de yalan. Gördüğümüz bir surede biraz sonra bu yalanı göreceğiz. Yakup Aleyhisselam ne diyor? kâle babaları inni lehzunmi gerçekten beni çok hüznür. Bana hüzün veriyor. Bana acı veriyor. Hüzün nedir? Hüzün kelimesi nedir Kur'an'da? Elde olanın çıkması demektir. هَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا hum يَحْزَنُونَ diyor ya Kur'an. Onlar mahzun olmazlar. Niye mahzun olmazlar? Kaybettikleri Allah katında daha iyisiyle önlerine çıkacağı için bir şey kaybetmiş olmadıklarından ötürü onlar üzülmezler. Çünkü Allah katında baki kalacak. Yani dünyalık birçok şey elinizde çıksa bile Allah uğrunda mücadele eden bir insan isiniz. Allah'a ihlasla ibadet eden bu bir kul iseniz Allah sizden dünyada alınmış olanların kat kat daha hayırlısını ve daha iyisini daha güzelini orada verecektir. Onun için biz elimizden çıkmış olmasından ötürü dünyamız için üzülmeyeceğiz. Müminler ve Allah'ın veli kulları üzülmezler. Niye? Onlara orada bir korku olmadığı için. Çünkü orada bir korku yok. Niye? Azap olmayacak. Müminlerin inancı bu olmalı. Beni mahzun eder. Niye mahzun eder? Bugün Yusuf yanımda, ona sahip, elimin altında, benim korumamın altında ama siz götürürseniz korkarım elimde olan, sahip olduğum o insan, o çocuk yok olur. Buna bir şey olur da bir daha ona kavuşamam diye üzülüyor. Evet, yarın ahirette Yusuf'la karşılaşacak ama şu dünya hayatında insan olarak üzüleceğini söylüyor. قال اِنِّي لَيَحْزُونُنِ اَنْ وَاَمْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ Dikkat edin. Dedik ki, gerçekten beni çok güzel Ne beni güzel Onunla beraber gidip, sonra da kurdun onu yemesinden çok korkuyorum. Allahu Ekber. Onun için bakın biz, Bazen konuşurken özellikle Müslümanlar, ben bu hatayı çok yaptım. Söylenmemesi gereken bir sözü söylüyoruz. Müslümanlar ve insanlar doğru olduğumuzu, sadık olduklarımızı anlasınlar diye, Selman bunu şahildir, mesela ben bir yerde bir şey söylemek istedim, Selman söyleme dedi, ben söyledim, misal. Ama insan söylüyor işte, yani elde değil. İyi be yanlış. Doğru olduğumuzu insanlar anlasınlar diye, Doğruluğumuza alamet eden, delalet eden bir şey söyleriz. Ama o bunu ileride öyle bir kullanır ki, tam aleyhimize dönen bir şey İşte Yakup aleyhisselamın, siz onu götürürsünüz de korkarım onu kurt yer. Allah Allah, onu kurt diyemez, onu kurtun, onun üstüne kurtun. Olmaz, sünnettir. Bak sana verdim, sen oturacaksın. Peygamberimiz sünneti A aşağı sereceksin, üstüne oturacaksın. <gülüyor> İlginç, nereden biliyor kurt diyecek onu? Eha bu korkarım, korkuyorum ki siz onu götürürseniz. Götürürseniz onu kurt yer. Bu kurt kelimesini kaptı mı onlar kardeşleri? Kaptılar, tamam. Onların aklına ne düşürdün sen? kurduğunu düşürdüm. Neyse insanlarla konuşurken bazı şeylerde ya muhtemeldir böyle bir olabilir şu şey bu şey demeyeceğiz. Niye? Muhtemeldir o da oradan. Adı onu götürür. <gülüyor> Başka bir defa. <gülüyor> Güzel. Bugün <gülüyor> izah ediliyor. <gülüyor> Ve ne açık bir içinde anlatıyor. وَأَغَافُوا Korkuyorum ki اَنْ لَأَكُلَهُ ذِعْبُوا وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ Siz ondan gafil iken onu kurt yer. Gelip ne diyorlar babalarına? Malum. وَأَنْتُمْ عَنْهُ gafilun Siz ondan gafil iken kurt onu yer. Allah Allah. Yani neden kurt diyor? Arslan demir. Neden başka hayvandan Bahsetmiyoruz. Şunu anlıyoruz ki o zamanda o bölgede Kenan illerinde, Filistin'de kurt çokmuş. Anlaşıldı mı? Kurt çok yaygın orada yaşıyormuş. <gülüyor> Balu dediler ki buradaki gafil kelimesi ilmi olmayan sehmen yanlışlıkla bir şey yapan anlamlıdır. قَالُوا لَئِنْ اَكَ Eğer onu kurt yerse, وَنَحْنُ Ve bizde bu kadar adam iken, kurt onu yerse, inna iden لَخَاسِرٌ Bu da yalan. Bakın, bu da üçüncü yalan. Birinci yalanları neydi? Ne demişlerdi birinci yalan? ve inna لَهُ لَنَاسِحٌ Birinci yalan. İkinci yalan, ve inna lehu gerçekten biz onun için nasihat edeceğiz ihlasla onu seviyoruz anlamında tamam mı ona layık olan en güzel yapışacağız anlamında ikincisi biz gerçekten onu koruyucuyuz o da yalandı üçüncü yalan neydi o zaman biz gerçekten hüsrana uğrayanlardan olacağız ne hüsrana uğrayanlardan olacaksınız yalancılar oturup oturup Yusuf'u katletmek, öldürmek için tuzaklar kuruyorsunuz. Babanıza da diyorsunuz ki o zaman biz hüsrarla uğramış oluruz. Hangi hüsrarla bahsediyorlar? Bu da yana. Ve <gülüyor> <De> gidiyorlar tabii. Felemmâ zehebu bihi Ben o dersin başına değdiğim konuya döneceğim inşallah. Bir müddet de onu izah etmeye çalışacağım. Felemmâ zehebu bihi Zehebu bihi فَلَمَّا ذَهَبُوا Onu götürdüklerin anlamındadır. Ve götürünce. Götürdükten sonra anlamına da gelir. وَاَجْمَعُوا اَنْ يَجْعَلُهُ fi غَيَابَاتِ الْجُبِّ Onu o cubbun deliklerine, o ceplerine, boşluklarına, dehvizlerine atmak, oraya koymak için. Çünkü burada en yec'alu kelimesini kullandı. Buradan da anlıyoruz ki, Elleriyle götürüp Yusuf'u oraya bırakıyorlar. Şimdi anlaşıldı ki Yusuf'u kuyuya atmamışlar. Çünkü ceale demek fiilen tutmak ve götürüp bir yere bırakmaktır. İnsan için ama. Allah için yaratmak, halk etmek anlamına gelir. Faktir etmek anlamına gelir. Ceale. Götürdüler tabi. O dehlize koydular, bıraktılar. Onlar öyle yapınca onu o şekilde oraya atmak için icma edince, kendi aralarında icma, ecma, icma ettiler, ittifak ettiler. Biz de ne yaptık? وَاُحَيْنَا <gülüyor> اِلَيْهِ Biz ona vahyettik. Neyi vahyettik? bi <gülüyor> أَنَّهُمْ Sen onlara mutlaka haber vereceksin, onların bu yaptıklarından dolayı onları bilgilendireceksin. Bir zaman gelecek, ileride, ileriki bir zamanda sen onlara bunların aslını, bunun teminini bildireceksin. Hangi bir emrihim yaptıkları şey? Niçin yapmışlardı, neden yapmışlar? Ve hum layşorun, onların bilgisi yokken, haberleri yokken, gafil olarak bu işin bir gün ortaya çıkacağını hiç hesaplamadan, bu yapmış oldukları şey var ya, sen kasem olsun ki onlara bildirecek, bildireceksin. Şimdi, burada bugün bakın, birçok cinayetler işleniyor toplumda. Suçlar, değil mi? İnsanları öldürülüyor, paramparça ediyorlar, dereleri atıyorlar, sobada yakıyorlar, kuyulara gömüyorlar, Biliyorum ne yapıyorlar? Ama bunların gerçekten bir zaman geliyor, ne oluyor? Allah o cinayetleri aydınlatıyor, bir sebepten dolayı, bir alametten dolayı, bir sözden dolayı değil mi? Küçük bir şeyden dolayı ne oluyor? O olaylar ortaya çıkarılıyor, veya çıkıyor. Onlar diyor, hiç şu uğrunda farkında olmadan bunu yaparlar. İnsanların birçoğu da ne yapar? Tuzak kurar birilerine, o her şeyi tas tamam ettim de, artık bundan sonra mümkün değil, bu işi kimse bilmez der. Ama Allah-u Teala o işi öyle bir ortaya çıkarır ki, hiç kimsenin bunu akletmesin. Ve babalarına geldiler. Geliyorlar babalarına. tam götürdüler. hava gittiler. Av yaptılar. Yusuf'u da kurt yedi. Diyecekler. Ve jav edahum Onun için derler ya bizde bir tabir vardır. Yalancının mumu yatsıya kadar yan almış. Namaz kılmaz yatsıya kadar mumu yakar. Arkasından söndürülmüş. Çünkü insanlar namaz kılmadan yatsı, namazını kılmadan yatmazdı. Bu müslümanların sünneti. Ne ne vakit gelmişler babalarına? Ayşe'en yatsı namazı vakti. Geliyorlar, yalancı gözyaşları döküyorlar, ağlıyorlar, sızlıyorlar. وَجَاوَعُوا اَبَاهُمْ عَشَاءً يَبْكُمْ Hepsi beraber ağlıyor. Yalına <gülüyor> bak, hepsi beraber ağlıyorlar, sızıyorlar, gözyaşı döküyorlar. Ne ispat edecekler? Kardeşlerini çok seviyorlardı, onu korumaya söz vermişlerdi. Ona bir şey olursa, kurt onu yerse biz hüsranda olacağız demişlerdi. Bu yalanı nasıl örtecekler? Hep beraber ağat yakarak. Onun için insanların bu tür davranışlarının ardından mutlaka bir şey arayın. Yani hemen ağlayanların ağlamasına kanmayın. Özellikle akşam gelip ağlıyorlarsa, <gülüyor> yani bu bir mesel olsun. وَجَاءُ اَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ Ağlıyorlar, sızlıyorlar, kardeşimizi götür, iştekin. قَالُوا يَا أَبَنَا Dediler ki, ey babamız, اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُوا وَتَرَكْنَا يُوسفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئبُوا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِنْ لَنَا وَلَهُ كُنَّا صَدِقِينَ Bu kaçıncı yalanlar oldu? Bir yalan var burada. Dört yalan oldu değil mi? Dört yalan. Diyorlar ki ey babacımız, babamız, biz at yarışı ve deve yarışı neyse yarış yapıyorduk. Allah Allah, ava giden adamlar neye gidin içerisinde bilmiyoruz. Yarış yaptıklarını söylüyorlar. Yusuf'u diye eşyalarımızın yanında bırakmıştık. ki? bakın Arapça ifadede, aniden olan bir şey, ansızın olan bir şey için iza kullanılır. Feizzâ demeler lazımdı. Feizzâ deselerdi, olay gerçekten vuku bulmuş olan bir olay olacaktı. Kur'an'ın belavatına ve i'cazına, mucizevi oluşuna bakın Müslümanlar. Böyle basit zannetmeyin yani, Birileri diyor ki işte efendim, çeviri Kur'an'la namaz kılalım, çeviri Kur'an'la şunu yapalım, işte mealle hüküm çıkarın, mealle bunu çıkarın, sen meal'den hüküm çıkaramazsın. Ahmak, ghabim. Senin dilin Arapçayı karşılamaya yetmez. Yetmiyor da. Orada. orada ne diyor? Biz işte bıraktık, gidip, fe-ekelehu zi'bu, fe, sadece fe kullanıyorlar, ekele, yedif gibidir yedi, Ekele. Ama fe ekele sanki onlar hemen gidince hemen kurt yemiş onu. Cık. Gitmişler ardından kurt yemiş onu. Ama kurt onu yiyince bunlar için hayret verici olan, tacub verici olan dehşet verici bir olay olmayacak mıydı bu? Öyle mi? Olması lazımdı. Madem gerçekten kurt onu yemiş dehşet bir olaydı Allah'ın ayeti öyle bir gerçek vaka olsaydı gerçek va vakalara izah ederken Kur'an fe diyor. <gülüyor> bir de bakmışlar ki, kurt onu yemiş. Hani biz gafiliz diyorlar ya, gaflet içinde haberleri yoktu. Dalgınlık içerisindeydiler. Birden Yusuf'u unuttular, yarışa çıktılar. Ulan bir de baktılar ki, aaa Yusuf'u kurt yemiş. Böyle bir şaşkınlık alametini ifade eden sözlerinde cümle yok. Onların sözlerinde, onların cümlelerinde bu şaşkınlığı ifade eden edat yok. Buradan da anlıyoruz ki onlar yalan söylüyor. Ve Kur'an mucizedir. İşte ifadesi, olayın nasıl gerçek, onların kendi dillerinden dahi anlıyorsunuz ki, olay yalandır ve olay olmamıştır. Ve ıvza kullanılıyor. Buna ıvza el fucâiyye denir. Ansızın bir olayla karşılaşma anında kullanılan iza denir. Anlıyor muyuz burayı da, ifadelerinden nasıl bir yalan oldu? Halbuki onlar İbranice konuşmuşlardı. İbranice de konuşmuş olsalar bile, konuşmalarında ansızın bir şeyle karşılaşmış olma dehşeti olmadığından ötürü Allahu Teala onların dilinde kullanmadığı izlayı kullanır kullanmadı. Bu kadar net ve açık. <gülüyor> bir başka yaran daha geldi diyoruz. وَمَا <gülüyor> أَنْتَ Biz babalarına bu sefer <gülüyor> babalarını hitam ediyorlar. Hem de kendilerini övüyorlar. Vallahi diyorlar ki yani babalarına, biz sadık olsak da bile sen bize inanıcı değilsin. Allahu Ekber. Şimdi işte cinayet işleyen insanların, yalan söyleyenlerin muhakeme usullerine dikkat edeceksiniz burada. İnsanları yargılamada her iki insanın muhakeme edilmesinde tartışmaları olan, çekişmeleri olan iki kişiyle konuştuğunuzda, aralarında hakem olduğunuzda dikkat edin onlardan birileri zaman zaman bunu yapar. Ne çıkar? Ben doğru olsam da zaten sen doğrulamazsın beni kardeşim. Yani demiyor ki seni elinde delilin olduğu için beni suçluyorsun ve ben suçumu kabul ettim dememek için suçu üstlenmemek için nefsinin aşağılanmasını arzulamadığı için ne diyor? Zaten ben doğru olsam bile sen beni doğrulamazsın. Yani sen böyle bir adamsın. Bir Burada karşıdaki insanı Diliyle ne yapmak, rencide etmek, aşağılamak kötü tarafları olduğunu ima etmek. Bunlar da babalarına ne diyorlar? وَمَنْ اَنْتَلِّ مُؤْمِنِنَّنَا وَلَكُنَّ صَدَقِينَ Sen biz, doğru da olsak sen bizi doğrulayıcı değilsin ki, bu davranışlar gün, günlük hayatımızda karşımıza çıkmıyor mu? Heh? böyle söyleyen insanı bilin ki Kur'an'ın şehadetiyle yalan söylüyor. Şahidi yok. Karşı tarafı şahitsiz itham etme yolunu alıyor. Genellikle böyledir. Bunu da anladık mı? Başka bir yalan olduğunu. Birinci yalanlar neydi? Tekrar dönüyoruz. Biz ona nasihat edeceğiz. Yani ihlasla kardeşlik bağımızı koruyacağız. Onu heps edeceğiz. Değil mi? Eğer kurt biz varken onu yerse, biz on kişiyken bile kurt onu yerse, biz onu hüsnanda olacağız. Hangisi var? Yalan söylüyorlar. Üç. Daha sonra ağladılar. Dördüncü yalan. Biz doğru olsak da sen bizi tasdik edici değilsin. Bu da beşinci yalan. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Adamların hayatı yalan üzerine dönmüş. O insanların hayatı yalan üzerine dönmüş. Ve yalancıların ne kadar korkak olduğunu düşün Yusuf'u öldüremiyorlar. Bak, yalancılar korkaktır. Yusuf'u öldüremiyorlar. On tane delikanlı adam, Yusuf'u öldüremiyorlar. Ha, i̇sra geçmiştir. Bizim tefsirlerimiz hepsinde var. Efendim Sayit havada anlatır, öbürde anlatır falanı da anlatıyor, filanı da anlatıyor. Yusuf'u dövmüşler de, yere atmışlar efendim. Yusuf yerden kalkmış demiş ki, ah kardeşlerim, abilerim, vurmayın bana, acıyın bana demiş. Bilmiyorum neye falan. Bir sürü hikaye anlatırıyor. Tekmelemişler, tokatlamışlar, fena dövmüşler yani anlatılan doğruysa şayet Yusuf'u çok fena dövmüşler o çocuk haliyle. Çocuğu o kadar hüsbaletten sürdürüldükten sonra, sonra da köyün dibine işte atıyorlar falan. Tabi bu rivayetler asla asla nedir bilmiyoruz. Çünkü Yahudilikte biliyorsunuz, yalan gözyaşları çok yaygındır. Kendisi başkasına yapar, o bana yaptırır. Yaptırlar bunda, çok mahir <gülüyor> Tabi gelirken ne yapıyorlar? وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِنْ Burada mümin kelimesi, iman etmek anlamındadır. İman edici anlamındadır. Sen bize iman edici değilsin. Yani biz sadıkız. Sadık olduğumuz sadet, sen bize inanmıyorsun, sen bize güvenmiyorsun. E hani söz vermişlerdi, Yusuf'u koruyacaklardı, Yusuf'a sadık bağlı kalacaklardı, ne oldu? Demek ki böyle yalancıların doğru sözlerine çok dikkat edeceğiz. Yalancıların söyledikleri doğrulara çok dikkat edeceğiz. Ve o doğrulara inanmayacağız. Anlaşıldı mı? Biz diyor sadık kız diyoruz. Şimdi o adam sadık mıdır? Yalancının ben sadık bir adamın demesine inanacak mısınız? Halbuki sadık kelimesi doğruya delalet eden bir kelimedir. Hak olan bir şeyden bahsediyor. Bu adam hak sahibi mi acaba? Gerçek. Söyleyen bir insan mı? Hayır. Yalan söylüyor. Sen bizi doğrulayıcı değilsin. Ne afsal var جاء على قميصي Bak kurt götürüyor yiyor. Kurt götürmüş yemiş. Sonra da gömleğini bulmuşlar. Ve gömleğin üzerinde bir kanla gelmişler. Tabii bir şey kesiyorlar. O kestikleri neyse artık. <gülüyor> Yalancı bir kan diyor Kur'an. Yalandan uydurma bir kanı. <gülüyor> yalandan <gülüyor> uydurma bir kanı ne yapıyorlar? Yusuf'un gömleğinin üzerine döküyorlar. Hani kurt götürse Yusuf'un gömleğini bırakır mı? Paramparça eder. İşte yalancı şahitlerin yalan söyleyen insanların ifadeleri nasıl çelişkili oluyor Kur'an'ı öğretiyor bize. Aslında burada İslam'da kaba ile ilgili çok ciddi dersler var. Hada hakimlik hüküm vermelidir. <gülüyor> hakim emarelere ve alametlere bakar, hüküm verir. Hiç delil olmasa bile hakim hüküm verebilir. Onun yetkisi nedir? eder, bu alamet ve emarelere göre kadı hüküm verir. Kesinlikle hükmü verir. İmam Malik'in bir kısasını anlatacağım. Bir insan, bir çocuğun elinde bir şeyleri alır, o esnada onun anne, babaları, kardeşleri de görüyor. Elinden bir şeyler alıyor. Elbisesini veya kıymetli bir şeyler var. Ve o yakında bulunan bir kuyuya tekme vurup onu düşürür, öldürür. Bir insanı veya bir genci. Neyse giderler şikayet ederler Medine valisine. Kadı çağırır bunları. Kadı onların hakkında ya o öldüren insan hakkında kısas hükmü verir. Fakat vali araya girer der ki bunu eee kadiyyet tertibul medarik isimli isimli eserinden anlatır. Vali der ki bakın böyle bir olay olmuş. Siz bilirsiniz anne babalarısınız. Yani diyet alıp da bu insanın kanını koruyabilirsiniz, O insan öldü o velilik cahillik yaptı. Başlayındır. Tabi düşünler taşınlar derler ki ya bugün bizim çocuğumuz öldü. O da bizim kardeşimizdi. A bu da bizim kardeşimiz. Müslüman bugün de bu mu ölsün? Yani onun cenazesi dün kalktı. Bugün de bunun cenazesi mi kalktı şeklinde böyle bir merhametle annesi babası ölen kişinin annesi babası diyorlar ki, biz affettik. Geliyorlar İmam Malik'e. İmam Malik de tabii herhalde o muhakeme esnasında bulunuyor. Ve girip en son söz o, ne diyecek? İmam Malik diyor ki, öldüreceksiniz diyor. Öldürülecek diyor. Ve İmam Malik'e günlerce yalvarıyorlar, yakarıyorlar, Medine alt üst oluyor, kaynıyor. O annesi babası affettiği halde, kadı hakkındaki e kısas hükmünü kaldırdığı halde İmam Malik kısas diye dayatıyor. Günlerce İmam Malik'e geliyor, rica ediyorlar, konuşmuyor kimseyle, susuyor. Karşılık vermiyor. Ve vadiye diyor ki katledeceksin diyor. Vali, çaresiz kadıyı dinlemiyor, İmam Malik'i dinlemiyor. Devletin resmi adamı değil, resmi valisi, resmi müftüsü, hakimi değil. Ama tüm Medine ehlinin önünde yürümeye cesaret edemediği bir alim, Bak Medine'nin insanların ahalisini, tüm İslam diyarının huleması, kervanlarla 6-7 ay yolculuk yapıp, İmam Malik'ten ders almaya geliyorlar. 6 ay yol yürüyor, İmam Malik'i görmek için. Ve o insan ki, kendisine, o zamanın halifesi, bir sürü hayvanlar hediye ettiği halde, hizmetine verdiği halde almıyor ve binmiyor. Diyor ki, ben Allah Resulü'nün mertifun olduğu bir yerde ben hayvan üzerinde yürümem diyor. Yani ben ayağımı yerden keseceğim, Resulullah da toprağın altında olacak. Ben onun üzerinde yükeceğim, ondan yüksekte. Asla dur. Edebe bakın ve o insan hükmüne binaen hakim ve kadı işte emir kısası uyguluyorlar ve o çocuk işte öldüren, katil öldürmüyor. Ama Medine ahalisi çok üzülüyor. Kısas yani af çıkmışken Kur'an ayetine göre, değil mi? Niye? Bu insan böyle fetva verdi, İmam malik herkesi öldürmüş. Ben o insanı Hirabe ayetine dayarak onun katline cevaz verdim. Hirabe ayeti, maide O Müslüman'ın elinden cebren silah ya tehditle neyse malını aldıktan sonra öldürdüğü için bu hükmü verdim sadece öldürüp büyüye atmasaydı ve elinde bir şey almaya kalkışmasaydı ben o zaman ona hakkında kısas hükmünü vermezdim. Ben kısas hükmünü için verdim. Siz bilesiniz ki böyle bir vaka olduğu zaman hani şimdi gasp diyorlar ya önce hirabe olayı vardır. Yani emniyetini ve Müslümanın güvenliğini tehlike, tehlikeye soktuktan sonra malını almak ve üstelik bir de öldürmek. Böyle olduğu zaman İmam Malik'in içtihadına göre asla afiyettir. Anne-baba affeyse bile affedemez. anne baban affı, firabe durumuna girmeden söz konusudur. Yani korkutmadan, emniyetini tehlikeye atmadan ve bir de malını almadan olacak. Karşılıklı bir kavga olacak, bir hadise olacak. yerim insanı öldürdünüz. Ama malına ve canına, hırsına, tecavüze yetendikten sonra katıl olursa kesinlikle affeyle. İşte bu da i̇mam Malik'in fıkhını ve ilmini gösteriyor. Nedir? Tada meselesinde, hüküm verme meselesinde ayrıntıları çok iyi bilmek ve detaylı bilgiye sahip olmak. İşte biz burada bu ayetleri okurken bu insanların davranışlarının detaylı olarak tanıdığımız zaman onu hemen hayatımıza aktaracağız. Yalancıların sadıkız demeleri, doğru söz söylüyoruz demeleri, yüz söylemelerine güvenmeyeceksiniz ve tahkik edeceksiniz. Onun için size bir fasık geldiği zaman bir fasık geldiği zaman, fettebeyyenûn, onun gerçekten söylediğini, olup olmadığını araştırın, inceleyin ondan sonra. Çünkü böyle olduğu zaman zulüm olur, mizan bozulur, yeryüzünde adalet kalmaz. Ama tahkik ederse mizanı getirdiği haberi, namuslar korunur, ırzlar korunur, kardeşlikler bozulmaz meveddet muhabbetler yıkılmaz, çünkü belki bir yalandır. Onun tahkik edin diyor Kur'an-ı Kıyım. Yusuf'un babası dedi ki, Yâhkub aleyhisselâm, قَالَ بَلْسَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَسَابٌ جَب۪يلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَسِفُمْ Gerçek budur ki, fil hakika, hakikat budur ki, nefsini size kötü bir şeyi yaptırdı. Bakın, bir peygamber, onu kurt yiyebileceğini söylerken, onun başına ne geldiğini bilmiyor. İlginç. Allah ne bildirirse peygamber onu biliyor. Neyi bildirmezse peygamber onu bilmiyor. Gayb aleminde olan bir şey, hiyabında olan bir hadiseyi peygamber bilemiyor Allah bildirmedince. Tekela neden şüphelenmişti onu kurt yer diye? Yani illa kurt yemesi neden muhakkak olsundu? Neden illa olabilir ihtimali Yakup Aleyhisselam'ın zihninde vardı. Yani ne dayanarak bunu söyledi? Elinde bir belge, bir bilgi var mıydı? Bir delalet var mıydı? Yoktu. Ama onun kalbine öyle bir kaygı, öyle bir kuşku düştü. O düşen kuşkuyu da peygamber söyledi. Ve peygamberin kuşkusunu aldı. Kardeşleri götürdüler. Bir yalanın temeli yaptılar. Onun için çok dikkatli olacağız sözlerimizde. Kuşkuya mahal veren şüpheye mahal veren ve karşıdaki insanlara ve kimselere tuzak kurmaları için malzeme teşkil eden şeyi asla söylebilmeliyiz. Çünkü götürüp ne yapabilir? Başka dökünün. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyaları anlattığımızda sadık olan insanlara, mutlaki olan kimselere rüyalar anlatmamızı söylerdi. Neden? Yoksa şeytan onu kapar kötü rüyalarımızı ve götürür, kullanır. Bakın dikkat edin, yani birisinin rüyasını tevir ediyoruz, ilmimiz olmadan, bilgimiz olmadan veya kötü bir rüyayı e, dürüst olmayan bir insana anlatıyoruz, rüyamızı, şeytan o rüyayı götürüyor ve kullanıyor, onu bir şeylere malzeme yapıyor. Ve diyor ki, فَاسَابْرُ Cemil, eğer böyleyse sabredeceğim, güzel bir sabırla, iyi bir sabırla sabredeceğim, Vallahu'l musta'an ala ma tasifun. Bakın çok ilginçtir. burada ala ma tasifun sizin bahsettiğinizden bahsettiğinize karşılık kendisinden yardım istihane talep edilecek olan yalnız Allah'tır. alakalıdır. Burada demek ki yardım talep etme noktası nedir? Yusuf'un kurduluşuna bir alamet olduğu için bir emare ve Yakub'un kalbinde aleyhisselam bir ümit olduğu için bir ümit kırıntısı olduğu için peygamber bu ümit kırıntısına dayanarak cemil güzel bir sabır yapılırsa Allah da kendisinden yardım dilenen olarak sizin vasfettiğinize karşılık bana yardım edecektir. Buradan da anlıyoruz ki Yakup'un kalbine Yusuf'un hayatta olduğuna dair ne geliyor? İlhamlar, alametler veriliyor. Niye alema tasifun dedi? ''Vasf'' kelimesi kaynağı bunun, ''vasf'a yasifu tasifun'' ''Vasf'etmek'' ''Neden söylediğinize karşılık Allah kendisinden yardım istenendir'' demedi. ''Neden söylediğinize demedi'' Bakınız, çok hassas bir olay bu. ''Vasf'etmek'' kelimesiyle ''gavl'' kelimesi farklı şeyledir. ''Neden söylediklerinize karşılık Allah çok yardım edicidir'' anlamındaki bir sözü kullanıyor da, e, e, kullanmıyor da vasfettiğini istiyor. Bunun sebebi ne? Çünkü onların kabili yalan. Sözleri zaten yalan. Yalan olunca yalanlarını bir sıfatla örtmeye kalkışıyorlar. Vasfediyorlar. Neyi vasfetmişler? Gelmişler demişler ki işte baba biz gittik Yusuf'u götürmüş kurt parça parça etmiş şu olmuş bu olmuş falan. Ondan sonra da diyorlar biz sadece gömleğini bulduk. E bari ayakkabısını getirseydiniz. Bari kolunu getirseydiniz. Bari bir bacağını getirseydiniz. Bari kafasını getirseydiniz. Hiçbir şeylerini getirmiyorlar. Bakın onun için dedim ya burada kâda ve yani el kâdaul cinayi denir buna İslam dokunda. Cinayet hükmü cinayetlerle ilgili hükümlere müteallik olan burada müthiş dersler vardır. Çok iyi dersler, bu ikiler hukuk diyor, hukuk başka, fıkıh başka, kanun başka, hukuk başka, adamlar kanun hukuk İlginç, hiç kanun hakları olur mu? Kanun başka, hakları başka. Hakları tanzim eden şey kanundur. Ama bunlarda hukuk hakları tanzim ediyor. Hukuk kanunu koyuyor, ilginç bir şey. Gerizekalı mahluklar bizim tepemizde de yönetici oluyorlar. Demek ki vallahu'l musta'an ala ma Söylediğinize karşılık Allah çok yardım edicidir. Demek istemedi. Demedi. Niye alema taqulun dedi? Yalan söyledikleri için hakikatin kendisini değil vasfını getirdiler. Yani eğer doğru söylemiş olsalardı Yusuf'un parçalanmış bedenini getireceklerdi babalarına. Öyle değil mi? Ha, yalan olduğu için Allah onları, söyledi, onlar şöyle söyle söylediler demiyor allah Teala. Yakup aleyhisselam vasfettiğinize karşılık diyor. Demek ki, oradan ne anlıyoruz ki yalancılar, yalancı şahitler ve iftira edici olan kimseler, sürekli vasıflardan bahsederler. Hakikati ve gerçeği getirip ortaya koymazlar. Burada işte biz insanlarla muamelede bulunurken, insanlarla ilişkilerde bulunurken insanların tanınması açısından allah Teala ne diyordu? Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler vardır. Yani böyle tek tek kelime kelime Allah ayet koymuyor. İşte bak şu ayet veya bu ayet deniyor. Kime bırakıyor onu? Soranlar için vardır. Nasıl vardır pekira? Nereden bulacağız? Tek tek Allah-u Teala burada dedim ki, bak, ey kullarım, ben onlar yakûlun yani ifadesini Yakup kullanmadı çünkü onlar yalan söylüyorlardı, yalan söyledikleri için yalan sözlerine itibar etmediği için Yakup aleyhisselam basvettiğiniz dedi. Yani böyle bir ayeti Allah açıkça söylüyor mu? Söylemiyor. Ama Allah kullarına akıl vermiştir. Kullarına kitabından ilim öğretir. Ve o alametleri ve o ayetleri siz Allah'ın kitabında görürsünüz ve Allah'ın kitabından tanırsınız. Onu. Ondan sonra ne yapıyor? Gelecek dersimize inşallah burayı bırakalım. Geliyor bir kervan var. İşte Yusuf Aleyhisselam'ı çıkarıyorlar. Evet dersimizin başında bazı şeylere değinmiştik. Eğer ki zannediyorum üşümüşsünüzdür. İsterseniz gelecek haftaya bırakırız. Bu hafta sizi fazla hem sıkmayalım ve vaktinizi alıp sizi yormayalım. Ne dersiniz? Öyle mi? Peki Allah razı olsun. Bakın onu kardeşim. Millet dondu ya. Açın hepsini açın.